Ramurjeina se spune naioc când se vii. Sa mai șoară ramurjeina se spune naioc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 Osman tarafından travdun miskele kahye havası Hepinize merhabalar. Mahmerketen Cologo ben Tunan'ım beri yanındasınız. 94.9 Açık Radyodasınız tabii ki ve programımız şimdi başladı. Anladığınız gibi bugün Karadeniz'deyiz. Ee, aslında Karadeniz müziği son dönemde Açık Radyoda sık sık e, çalınıyor. Sevgili Emre de bu konuda e, güzel programlar yapıyor. Fakat ben bu programda eski kemençe ustalarını size sunmak istedim. Ee, koca bir derya onlar. Yani çok sayıda plak yapmışlar, 45'likler yapmışlar. Özellikle eski yıllarda e, arabalarda da 45'lik plaklar dinlenebildiği için e, yöresel müzikler konusunda aslında hiç de hatır sayılır e, işte azımsanmayacak bir e, literatür var. 45'lik plak literatürü var. Ben de bu plaklardan epey bir toplamıştım zamanında. E, 2000'li yıllara doğru. 2000'li 2000 yılların başında. E, daha sonra ne oldu? E, Kanada'dan Leip Klein adlı bir sevgili arkadaş geldi. Öncesinden benimle bağlantı kurdu. E, kendisi gitar çalıyor ama Pontus müziği, Karadeniz müziği Hastası resmen hastası yani hem Türkiye'den hem e, Yunanistan'dan Karadeniz müziği geleneğini temsil eden pek çok büyük şarkıcıyla da e, kayıtlar yapmış e, değerli bir değerli bir müzik insanı da e, albümlerinden birinde adı da Alaşağı bir daha böyle e, bir isim koymuş şimdi. E, Leipkline'la le, tabi günlerimiz geçti. Ee, Unkapan'la gittik, gezdik, dolaştık. Ee, ben de ona e, elimdeki bütün Karadeniz 45'liklerini verdim. Karşılığında da o bana dijital ortalama aktarıp e, CD'leri çok ayrıntılı bir dökümle e, ulaştırdı. İşte o 5 CD'lik e, 45'lik plaklar derlemesinden bir seçki yaptım size. Teşekkür Genellikle Giresun ve Trabzon yöresinde dolaşacağız zaten Rize Trabzon e, Gümüşhane dışında şey Gümüşhane diyorum e, Rize Trabzon ve Giresun dışında e, Kemençe daha az kullanılıyor yani Ordu'da da e, tabii ki var ama daha az yani Ordu Samsun birazcık daha göreceli olarak Kemençe'nin e, kullanılmadığı bölgeler e, klasik bir isim Picoğlu Osman'la başladık. E, i̇skele Kahya Havası diye anons etti, duymuşsunuzdur. E, herhalde eskele bir bölgesi e, Trabzon'un. Şimdi bu parçayı ilk dinlediğimde tabi Melodi çok hoşuma gitti. E, açılış parçası olarak bunu seçtim. Picoğlu Osman e, 50'li 60'lı yılların e, çok değerli bir ustası ve en eski kemençe kayıtlarından kayıtlarını yapan müzisyenlerden biri. Tabii bu Türkiye için geçerli. Ee, Yunanistan'da ee, kayıt yapan eski kemençeciler 1900'lü yılların başına kadar kayıtlar gidiyor. O dönemde çok fazla yok. E, bizim hani Türk müziği literatürü içinde kaydedilmiş Karadeniz müziği örneği fazla yok. E, bu plağ Dinleyince, yani ikinci kez dinlediğimde dikkatimi çekti. Vakti zamanında size dinlettiğim e, 1915 sonrası ortaya çıkan Türkçe ağıtlardan biri vardı. E, Sarkis Çerkezoğlu söylüyordu. E, bu ağıtla aşağı yukarı aynı. O ağıtın bir varyantı gibi geldi bana. E, daha sonradan da Yaşak Kemal Paşa adıyla başka bir versiyonu Türkçesi Faruk Yılmaz tarafından söylendi bu parçanın. Hani bu da neyi kanıtlıyor? Güçlü melodiler yani bambaşka yörelerde sahipleniliyor ve yeni sözlerle insanlara yeni hikayeler anlatıyorlar. Bu da öyle bir örnekti. Anladığımız gibi zaten bir bir avıt gibi bir şeydi bu. Evet. Bicoğlu Osman'dan bir tane seçtim. Arkasından e, bundan sonraki kemençiye ustaları. Hep yine 50'li, 60'lı, 70'li yıllardan büyük ustalar e, birçok kayıt yapmışlar. Sürüyle kayıtlar var bu, bu konuda. Ben böyle kulağıma hoş gelenlerden bir seçki yaptım. Şimdi e, bundan sonra artık e, fazla söz ya, söze yer vermeyelim. Bol bol müziğe yer verelim. Ben anonsları yapacağım yalnızca. Fahrettin Dilaver çalıyor kemençeyi ve söylüyor. Trabzon yalıları Trabzon yağlıların çiçekli yağ yağların çiçekli yağ çiçekli yağ yağların Trabzon yağlıların çiçekli yaylaların çiçekli yağ yağların çiçekli yağ yağların yeter oldu inşallah. Bu kadar acılarım, bu kadar acılarım Yeter oldu iş Bu kadar acılarım, bu kadar acılarım Közdüğümüz yerleri gidi kimseye demem Ben hasret oldum sana Benim nazlı sürmenim, benim nazlı sürmenim Araklı fındığım toyum olmaz da dinle yomur fındığım olmaz da dinle bu sende gideceğim, başka yanın varınla olan ciddi aşkalığı gidelim yan yanelim görmedim sen gibi bu dünya kurum alif bu dünya Farfıya diye konaklı, keman şablonlu stile akar yaşlar var kal. Keman şablonlu stile akar yaşlar var Akşam batım başından şehir ettim dünyayı. Akşam batım başından şehir ettim dünyayı. Bir ayırsuz yer için sana açtım dünyayı, sana açtım dünyayı. Yaylan çıldırdı. Karip yerlerum kari, yalancı gelinye. Karıp kari, tanım lan Tonyalılar uşaklar Şoramadanlı Karı gari, şoramadanlı Garip Gideyi doğma Bu alan Tonyalılar Uşaklar da şoramadanlı Karı yaylanlı Şüphe Yine garip ellerim Karı yaylanlı şüphe Yine garip ellerim Karı memlanı vermesin Başa canlı ayrılır Karı yaylanlı şüphe Yine içtim güle. Güzelmiştim Yayın usullarından içtim Güzelmiştim İçtim güzelmiştim Gelemedim ne bile Kurbediyelere yavru Bak ne allara Dıştım bak ne allara Dıştım A bu ne dertli dertli A bu diyar kurbediyelde Bak ne allara Dıştım Evet, Fahrettin Dilaver'i dinledik. Ee, dediğim gibi bugün eski Kemençe ustalarını dinletiyorum 45'liklerden. Ee, Bahattin Çamuralı yine çok önemli bir şahsiyet. Ellerden ee, 60'lardan. Onun meşhur şarkılarından birini Birol Topaloğlu söyledi yıllar sonra. Ee, mektup yazdım Alasun diye başlıyordu. Şimdi Bahattin Çamurlu'dan önce oyun Bası dinleyeceğiz. Arkasından Emine diye diye Ayşe diyemedim parçalandı. Emine diyeydi yeda Ayşe de mez oldum Emine diyeydi yeda Ayşe de oldum Ayşe'm yüzünden köyde duramaz oldum ben köyde duramaz oldum köyde duramaz oldum İlk önce başlayayım da aşkımız için sana İlk önce başlayayım da aşkımız için sana Senin kalbinde ne var Ayşem söyle bana da Ayşem söyle bana Ayşem söyle bana Ayşem dersin sen bana da bat dün neredesin? Ayşem dersin sen bana da bat dün neredesin? Dünyalar dolasan cüney kaldın desensin, daha cüney kaldın desensin, cüney kaldın desensin. Bir sürü kitap olsa da Ayşe'm için yazarım. Bir sürü kitap olsa da Ayşe'm için yazarım. Ayşe'm benim olmasan mezarımı kazarım da mezarımı kazarım mezarımı kazarım. Aileni ben tanemam da var mıdır kardeşlerim Aileni ben tanemam da var mıdır kardeşlerim Beni ekşeler kokayı Ayşem senin saçlarında Ayşem senin saçların Ayşem senin saçların da uykum geldi Da aşemem veriyorum burada uykum geldi da aşem son verüyorum nerede bir güzel görsem aşemi sanıyorum da aşemi sanıyorum aşemi sanıyorum Evet, Bahattin Çamur Ali'den iki tane türkü dinledik. Hemen bir parantez açalım. Ee, Anadolu'nun genel portresini düşündüğümüzde e, yöresel müziklerin kaydedildiği en e, yani birinci bölgenin en çok yöresel müzik kaydedilen bölgenin Karadeniz olduğunu düşünüyorum. E, gerek Trakya için gerek Ege için e, bunu özellikle onlar çok geride kalmışlar. Ee, yani roman müzisyenlerin yaptığı kayıtları bir kenara atarsak hani saf yöresel ege müziği bulmak çok zordur. Trakya müziği de öyle. Ee, ama Karadeniz olsun, İç Anadolu olsun e, hatta Doğu Anadolu olsun ve tabi Alevi değişleri son derece e, sayısal bakımdan nicelik bakımından fazla kaydedilmiş e, eskilerden. Muhtemelen alıcı buldukları için olmalı. Şimdi yine bir büyük usta e, hala yaşıyormuş. Katip Şadi Göreleli. Katip Şadi'den e, bir oyun havası dinleyeceğiz. İmanınına din ya, dolana imzeti ya. Gazal geldi sa di de geldi sa. Yeniden düzenledi, yuca baksın ga yuca, yuca baksın ga yuca da yuca baksın ga. Yeniden düzenledi, yuca baksın ga yuca, yuca baksın Kaçan gidelim beni, geldi diye sağa düşer Alman gidelim beni, gel diye sağa düşer Al, hop, hop, dikkat et Kulağı kapısında, perde asılıp indir Perde asılıp indir, perde asılıp indir da, perde yasını fırdı, perde asını fırdı da perde asını fırdı. Aldan gidelim beni, geldin sağa durda. Hemen sabah olanda, işe gidelim bişe. Bu dolu cüzdü dünya, kullanmayı mayışa. Kaçan gidelim beni, geldin sağa durdun. Kustan edici kendin daha, bak batıya baltıya. Bak batıya baltıya, bak batıya baltı. Kaçan gidelim beni, geldi sağa daltıya. hediye. Gel, Efendiciğim geldi saat şimdi geldi saat Oğlum al al al dikkat et hop hop yine geldi sazı geldi Evet Kadip Şad'in müthiş yorumunu dinledik hem kemençesi hem sesiyle harika bir ustaydı. Şimdi başka bir Şadi gelecek. Bu da Ziya Şadi. Muhtemelen akrabalar. Önce Enişli Yolları adlı bir şarkı var. Türkü var. Arkasından da gülbaşı horonu. Sısta pazarına gel beraber gidelim Kestiler de yolları yavrum nasıl delim. Ne işim vardı kılsız dağın bağışlarında? Ne işlerin vardı bu dağın bağışlarında? Nedir başına gelen küçücük yaşlarında? Nedir başına gelen bu küçük yaşlarında? Bakmıyorsun ağzıma seni yoldan döndü derim Daha yaşın yaşının altı nedir başına gelen? Tabanca mı vardı Ey gitti benim sevdan Tabanca mı vardı Böyle olmaz ne işlerin Vardı Böyle olmaz ne İşlerin vardı Demedin miyim sana Gitmeyelim biz daha. Muradına Yermeden girdin Karan toprağa Ha bu benim kıratım arpa yemiyor arpa Ha bu benim kıratım arpa yemiyor arpa Zavallı kız can verdi, kollarını çırpa çırpa Zavallı kız can verdi, kollarını çırpa çırpa Yola doğru giderken, sardılar dört yanımı Söyleyin kardeşime, alsın benim kanımı Kemençemin üstüne esene yazarım sene Kemençemin üstüne esene yazarım sene Sol taraftan vurdurdum aktı kanım çimene. Sol taraftan vurdurdum aktı kanım çimene. Yeşil çiçekler görünüyü gölbaşı, açtın yeşil çiçekler görünüyü gölbaşı. Ayrıldım sevgilimden dinmez gözümün yaşında dinmez gözümün yaşı Gemi geliyor yur gemi, açtı gemi, gemi, açtım beyaz delkeni. Gemi geldi yur gemi, açtım beyaz delkeni. Orta boylu sevgilim unutamıyorum seni, unutamıyorum seni. Orta boylu sevgiliyim ince bir ince orta boylu sevgiliyim ince bir ince uyuyu mu yanıyım aklımdasın yer gideceğim aklımdasın yer gideyim yediğim pek sarırmıyorum böyle benim karırmıyorum zannetme ki unuttuğu her gün her rastladım her gün her rastladım okudum sen yanımdayodun yeşil ipet okudum sen yanımdayodun gönderdiği mektubu gözyaşıyla okudum da gözyaşıyla oku oy benim emeklerim düşündüm derin derin ara sıra sebat mektubunu beklerim de mektubunu beklerim Söylen yardım pullasın Gönderdiği mektubu Söylen yardım pullasın Aramız uzak düştüğün mektubarı Yollasın da mektubarı yolla Penceresi tülverde Sen kuydun ben liderde Ayırdı fenek bizi Her birimiz bir yerden de Her birimiz bir yerde Gel oğlum Oh yaşa Hop hop Çektiğimiz ayrılık, yetti canıma yetti Çektiğimiz ayrılık, yetti canıma yetti Ağlayarak sevgilim geldi Benim yolu dizde geldi benim yoller Hareket saati geldi, bavulları bağladık Ayrılırken yarım ben ikimiz de ağladık da ikimiz de ağladık Gel bakayım, al, al, al, al, yaşa Oh, sosa. hop, hop, hop. Evet e, geleneği son derece güçlü Karadeniz'den eski 45'likler dinletiyorum sizlere. Yine arka arkaya iki türkümüz var. İsmail Aydın çalacak Giresun Çandır karşılaması. Arkasından yine Görelili Recep Bayraktar Beşikdüzü kadınlar oyunu diyelim. O bayanlar oyunu diye söylemiş zaten duyacaksınız. Eşik dizi bayanlar hornalası. Evet, e, parmakla teli atmak adet. Bütün parçalar öyle bitiyor. Önce İsmail Adin'den Giresun Çandır karşılamasını dinledik. Sonra da göreleri e, Recep'ten ya da Recep Bayraklar'dan Beşikdüzü Kadınlar Oyunu ya da Kız, e, kız Oyunu diyebiliriz. O tabi plakta Bayanlar Oyunu demiş. Neyse. Şimdi Ziya ve Ahmet Şadi yine Şadiler beraber çalıyor Karadeniz Sallaması. Saçının tellerini keseyim bir pişkirdik de saçının tellerini hatırlar mısın yarımden yaşkin geçen günleri hatırlar mısın yarımden yaşkin geçen günleri gelin nedim bahçe yeden desten yilden gülü bala mazili gelen günü de hatırladır canla. geldik buraya da bilmiyorum ne için Niçin geldik buraya da bilmiyorum ne için Ağla sevgilim ağla da ziyanın canı için Ağla sevgilim ağla da sevdan canı için Aşkım çok macaralı içim mi döksem durmaz İlk sevda göz ağrısıdan da ebedi unuttulmaz. İlk sevda göz ağrısıdan da asla unudulmaz Sevgilim de ben sana yanıyorum İnan ki ey sevgilim de ben sana yanıyorum Yıllar sonra da görsem ben seni hatırlıyorum Yıllar sonra da görsem ben seni hatırlıyorum Senin için çok yandım da sanki içimde bir kork. Unutmak istiyorum da unutmak ne kadar zor Unutmak istiyorum da unutmak ne kadar zor Beni unutamasın Karşıda duramasın da Beni unutamasın Verme dedim Eyler eden görür dayanamasın Verme dedim evlerin eden görür dayanamasın Evlerinin önünde Ben o oh çınarım çınarım Alamadım Yarın neden ah, Yanarım derin derinde oy benim memleklerim düşündüm derin derinde oy benim memleklerim sevgilim mi andıkça da yanın yüreğlerim sevgilim mi andıkça da yanın yüreğlerim ayrı düştün yanından da yanarım sevgilime. Atesten göz doldurdun da sevgilim yüreğime Atesten göz doldurdun da sevgilim yüreğime Evet, e, kimi dinledik Ahmet ve Ziya Şadi dinledik e, Karadeniz Sallaması. Şimdi müthiş bir ses dinleteceğim sizlere. Ben kişisel olarak çok seviyorum. E, son dönemde daha böyle e, piyasa vari kayıtlar tabii ki yaptı. O da e, muhtemelen bilinçlenme. Yani kendi yöresel müziği ile ilgili yeterince sağlam bir bilinci sahip olmamasıyla Bağlı diye, bağlantılı diye düşünüyorum. Bu tür durumlar çok yaşanıyor tabii ki. Ama harika bir ses. Ziynet Sönmez'den bahsediyorum. Karadeniz müziği bilenler az çok tanıyacaklardır. Ziynet Sönmez'den önce kaşlarımın, kaşlarımın altına hadi şiveli söylemeyeyim kaşlarımın altına e, Kemençeci Hasan Ali ile birlikte çalıp söyleyecekler. Yine aynı ikili adı e, Bakıyorum çayırlardan aşağı dinleyeceğimiz parça ve iki türküde zinet sönmezi dinliyoruz. Allah seni yaratmış, Allah seni yaratmış. Ben istedim gibi da benim sevdum gibi. Ben istedim gibi da benim sevdğüm. kamın kallayı maşrapa kallayı geçer kızlar allayı da geçer kızlar allayı geçer kızlar allayı da geçer kızlar allayı doğru söyle sevdivum Doğru söyle sevduğum Var mı aşkın kolayı Da var mı aşkın kolayı Var mı aşkın kolayı Da var mı aşkın kolayı Müzik Yayla çime Yaylaçimin nemden Uşak doymadım senden de Uşak doymadım senden Uşak doymadım senden de Uşak doymadım senden y ya yağmurdan doyarsa yer ya yağmurdan doyarsa Ben de doyarım senden de ben de doyarım senden Ben de doyarım senden de ben de doyarım senden O şakal beni kaçır Kalamozdan yukarı da Kalamozdan yukarı Kalamozdan yukarı da Kalamozdan yukarı Etop ke turur bala, etop ke turur bala. kukari da, plekilere kukari. Plekilere kukari da, plekilere kukari. Gel serine sevine de gel serine sevinle gel serine, serine da gel serine sevinle bırak eski sevdunu bırak eski sevdunu al beni koy yerine da al beni koy yerine al beni koy yerine da al beni koy yerine akma seni güneş verön şevsi seni güzel ıslatmasın her sanduğa giden de ey kız bakta bancama ey kız bakta bancamasa güzelim paslanmasın da oynena yesu seni Beni görsün alasın süt dökün mezarıma çay içime balasın ne sovuktur ne soğuk yayla su sucu vazı veremele dun beni yavuruk kız cuvası vereme nesun del yavuruk kız cuvası lafları ballamazsan balama et dolum yulafları ballamazsan balama aha ben diyorum ağlamasan alama aha ben diyorum da ağlamasan ağlamat da oynena yesus seni, oynena yesus seni beni görsün alasın Türk de küme zarıma çayır çimen balasın ne soğuktur ne soğuk yaylanın su cuvazı... havası dün beni ...gavurun kız cuvazı veremele dün beni ...gavurun kız cuvazı da oylenen yesu seni evet Karadeniz'den 45'likler çaldığım programı iki örnekle bitiriyoruz. Hüseyin Köse çalacak. İlk parçanın adı Akçabat'tan Tonya'dan. İkincinin adı da Akçabat Oynaması. Ve Hüseyin Köseyi dinliyoruz Kemençe'de. kız diyeceğim de, yara, diyeceğim de yere Aşk diyeceğim yere Tarihleri yazdırdım Pamış senin ismini Pamış senin Pamış senin ismini bamış senin ismini bangim Kalbim de aşiyrum o sevda li izmismini o sevda li izmismini o sevda Kalbim deda aşiyrum o sevda li izmismini o sevda li izmismini o sevdeli Kızlar gelir kızlar gelir tuva kızlar kızlar gelir tuva kızlar gelir tuva kızlar gelir tuva kızlar gelir tuva kızlar gelir tuva kızlar gelir tuva kızlar gelir Penzi yok arkadaşa, penzi yok arkadaşa Penzi yok arkadaşa Kırametsiz kalbim var Penzi yok arkadaşa Penzi yok arkadaşa Penzi yok arkadaşa. Ne tenli gandi aldın yaşa efami iş yaşa yaşa efami Ne tenli gandi aldın yaşa efami iş yaşa yaşa efami Şebimde gi mendilim pamişini işliyimden pamişini işliyim Şebimde gi mendilim pamişini işliyimden Aldattın beni elbise doymasın keşlinden doymasın keşli Sevgili dostlar bugün Tuna'nın beri yanı coğrafyasından çok da uzaklaşmadık aslında ee, Karadeniz'den Türkiye Karadeniz'inden e, eski 45'likler dinlettim kemençe ustalarını o köklü geleneğin elimize ulaşmış kayıtlardan büyük ustalarını dinletmeye çalıştım sizlere. Program sonrasında telefonun başında olacağım 15 dakika 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca bütün sosyal medya mecraları ve son olarak da hem bu programı hem de bundan öncekileri dilediğiniz zaman dinleyebilmeniz için tunaninberiani.blogspot.com'dan ulaşabilirsiniz. Bu programı ve bundan öncekileri dinleyebilirsiniz istediğiniz zaman dediğim gibi. Ee, küçük bir duyuru. Yarın akşam saat 18'de Bahçeşehir numarası SESİ'nde Beşiktaş'ta medeni, Medeniyetlerin Sesi Korova Orkestrası'nın bir konseri olacak. Ee, zamana olanları seve seve bekleriz. Türkiye'den ve çevre bölgelerden halk şarkıları seslendireceğiz. Benim sanat yönetmenliğimde. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiler saygılar. Selahattin'e çok teşekkürler.